Bu videoda size bir de kişilik filtresi diye bir şey öğreneceğiz. Kişilik filtresi Türkiye'de çok bilinen bir kavram değil ama yurt dışında çok fazla geliştiriliyor. Özellikle ilk öğretimde çocuğa öğretilen bir şey. Kişilik filtresi şudur. Kalem değil mi bunlar? Kırmızı ve be beyaz olmasa dışında bir şey var mı? Var. Birisi dolma kalem birisi. Bilmem ne bir sürü detay var. İşte kişilik filtresi sizin hayatta gelişirken Herhangi bir nesneyi etiketlemenizi sağlayan şey. Yani maalesef bu video birazcık belki böyle siyasete teğet geçecek. Asla bulaşmak istemediğim bir konu. Teğet geçecek ama öğrenmeniz lazım. Nedir kişilik filtresi? Kapıdan birisi girdi. Oturdu karşınıza. Arkadaş ortamınızdasınız. Hemen dış görünüşünü süzmeye başlıyorsunuz. Bu ne bu? Bu işte Şu fikirde mi bu fikirde mi? Sağcı mı solcu mu? Bak bir kere daha burada Dünya insanı olmanızı engelleyen saçmalık başlıyor Türkiye'de. Sağcı mı solcu mu? Ya sana ne sana ne? Yani Müslüman mı bilmem ne mi? Dindar mı bilmem ne? mi şu mu? Sana ne? Yani kıyafetinde başörtüsü olması ya da herhangi bir sakalı, saçı, bıyığı bir şey olması sana ne? Önemli olan şu Sana faydalı mı? Zararlı mı? Sen gerizekalı mısın? Bir insanın muhabbeti sana zararlıysa kalk git. Ya da konuşma o insanla. İnsanları karakter filtrenizden geçirmeniz lazım. Sadece insanları mı? Hayır. Yazıları da, videoları da, sesleri de. Ne demek istiyorum? Duruyorsunuz ve bir metin var önünüzde, okuyorsunuz. He işte şu şu şu olmuş acayip süper olmuş. Kuzey Kore'de inanılmaz şu olmuş. Hemen inanıyorsunuz. Özellikle sosyal medya bunu abartı bir seviyeye getirdi. Adam cep telefonunu alıyor. Okuyor diyor ki böyle böyleymiş anında inanıyor. Ya daha yeni bana bir hoca bak. Bunu yapan bir hoca. Ve SMS atıyor. Diyor ki bu SMS'i 7 kişiye yollamazsan işte çok uzun hikaye de Allah belamızı verecek. Ya arkadaş ben ilk okuldayken kağıt versiyonu vardı bunun. Yani bu kağıdı 7 kopya yapmazsan top ol, taş ol bir şey ol. Ne yapıyorsunuz? Hangi devirdeyiz ya? Rüyama bilmem ne hazretleri girdi. 7 kopya atmazsam ölecekmişim. Lütfen bakın dinle. Siyasetle zerre alakası yok, söylediğim şeyin. Zeka filtreniz, kişilik filtreniz bu gelen metni görünce ya Allah benim bu kadar basit bir şeyden ölmemi istemez herhalde yani bir sürü dinin farzları var, sünnetleri var, gereklilikleri var. Bunları yapıyorken ya da yapmıyorken, bilmem sizin zevkiniz, sizin kararınız ya bir metni yedi kere yollamadım diye yanmamalıyım cehennemde yani, ölmemeliyim ya da. İşte bu filtre Tararlarınızı çok değiştirir. Sizin kişilik filtreniz anne babanızda başlar onlar geliştirir o kişilik filtresini 14 yaş 18 yaş arasında kendiliğinden gelişmeye başlar. Siz o kişilik filtresini eğer ki 18 yaşından sonra bile anne babanızın lafıyla değiştirmediyseniz hala anne babanızın güncellemesi duruyorsa orada yanlış yoldasınız arkadaşım. Ne demek istiyorum? Karşınıza birisi geldi. Oturdu sohbet edeceksiniz. Anne babanızın fikriyle ben bunu sevmedim. Bir dur bir konuşsun ya. Bir fikrini söylesin adam. Yani hangi görüşten olduğu önemli değil. Bakıyorum ee, diyor ki işte yabancılarla alışveriş yapmayın. Veya orada diyor ki işte şunu şunu yapmayın. E ama ülke yani koskoca ülke koskoca Türkiye yabancılarla alışveriş yapıyor mu? İthalat, ihracat diye bir şey var. Yoksa batarız değil mi? E ülke bunu yapıyorsa, yöneticilerimiz, devletimiz hepsi bunu yapıyorsa senin bu kadar saçma bir şey kişilik filtrelerinden geçirmemen mantıklı mı? Burada aman ne olur İsrail, Yahudilik, Yahudilik saçma zapan şeyler katma çünkü şu ançtan yüzünden 50 tane şey aldım hiç o konulara değinmedim bile, alakam bile yok, umurumda değil. Gelelim kişilik filtrelerinin ikinci kısmına, bu konunun ikinci kısmına. Kişilik filtreiniz insanların size ulaşmasını engeller. Yani ön yargılı davranırsınız. Yani sohbet etmezsiniz. Yani dinlemezsiniz. Dersin ki bu kız çok aptal. Niye? Ya da bu erkek niye cimri? Çünkü sen daha önce o yüze benzeyen o imaja benzeyen birisini gördün ve onu kafanda etiketledin. Nasıl ki eski kız arkadaşını kaybetmişsindir bir şekilde terk etmiştir seni. Ona benzeyen güzel birini görünce hemen aşık olma eğilimliysen ya da çok beğendiğim bir erkek e, aktör vardır, ona benzeyen birini sokakta görünce ya da bir eş dost ortamında görünce beğeniyorsam işte o aynısı. Filtren genişliyor, o kişi için açılıyor. Başkası için filtren daha dar deliklere sahip, daha zor geçiriyor, süzüyor. Bir insanın bilgi filtresi diye de bir şey vardır, son olarak onu anlatıp toparlayalım. Bu bilgi filtresi dediğimiz şey Sizin bir kitap okuduğunuzda ya da bir belgesel izlediğinizde yanınızdakiyle aynı vitamini almanızı değiştiren şeydir. Aynı filmi izlersin işte Cem Yılmaz'ın filmini izlersin o daha çok güler sen daha çok daha az gülersin. Ya da bir belgesel izlersin o daha şey anlar hmm der süper şöyle bunu anladım sen dersin ki ben anlamadım ki. Aksiyon filmi izlersiniz veya bir kitap okursunuz bir makale bir metin bir mesaj ben anlamadım sen anlatsana bana dersin İşte bu beynin o gözeneklerinden dolayı, beyin tek bir filtreye sahip değildir, yedik seviye genel kültüre göre filtresi vardır. Spor, mizah, genel kültür, işte sağlık, her alanda bu yedi filtreden geçecek de beyin ondan vitamin alacak, ondan sonra buna bir kaydedecek ben yarın bu fikri kullanırım diye. Çoğu insanların birinci eleyi, birinci seviyede ne var biliyor musunuz? Önyargı filtresi. Tıkalım. Oradan aşağıya hiçbir şey geçmiyor. Yani bir bilgi görü, bunu okumayalım. Bu yazarı okumayayım, bu kitapçıya hiç gitmeyelim bilmem ne. Böyle ayrı ayrı, bu ülkenin en büyük sorunu zaten bizim sağ, sol, yatay, dikey, yeşil, pembe, mavi diye ayrılmamız. Ayrılmayın ya. Ülke olarak çok güzel bir ülkeyiz. Her türlü bilgiye açık olun. Ama yanlış, zararlı, dini, milli bütünlüğümüzü bozacak bilgilerden tabii ki uzak durun. Yani eğer yasaklı çok inanılmaz derecede yanlış bir şey varsa gidip de onu alın da illa okuyun demiyorum. Ama kişisel gelişim adına yazılmış bir şey varsa bir kitap ve 300 bin sattıysa, 1 milyon sattıysa bir zahmet merak et. Veya televizyonu açtın sırf haberleri veya tartışma programlarını izleme bir zahmet belgesel de izle. 3 saat Survivor izleme. 10. söyleyişim bu. Dolayısıyla kişilik filtrenizin bu bilgi, kalite, önyargı her türlü filtrenizin geçmesini sağlayan şey bu. Umarım sıkıcı bir video olmadı. Artık en azından kişisel fitresi nedir biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.